Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Kardeşler Allah'ın kitabı Kur'an'ı anlayamamak ondan okuyup zevk alamamak kadar kıyamet günü hasret çekeceğimiz pişmanlık duyacağımız bir hatamız her halde yoktur. Kur'an okuyabilen, Allah'ın Kur'an'da buyurduklarından anlayabilen Müslümanla, anlayamayan, okuyamayan, bu büyük hazdan, bu büyük nimetten nasibi olmayan Müslüman arasındaki fark, kulağı duyanla duymayan arasındaki fark gibidir. Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisizliğimiz, Kur'an-ı Kerim'e karşı soğukluğumuz, yeni yetişen nesli, Kur'an'dan habersiz, Kur'an'dan zevksiz yetiştirmemiz, yaşadığımız hayatın, sıkıntılarının bize daha ağır gelmesine neden olduğu gibi, Önümüzü de tıkatan hatamızı bile bile biz sürdürüyoruz demektir. Kardeşler, Kur'an, Allah'ın içimizdeki emanetidir. Kur'an kadar Müslümanız. Kur'an kadar Allah'a yakınız. Biz ne kadar Allah'ın kitabından zevk alırsak, o kadar cennet yakınlığını, sıcaklığını içimizde hissederiz. Ne yazık ki, Kur'an-ı Kerim'i, biz ölü kitabı, mezarlıklarda okunan, hastalara okunan, işte doktorların, bir şey yok bunda, dediği kimselere okunan, kitap haline getirdiğimizden beri, başımıza neler geldiğini, nasıl bunaldığımızı, Saraylar gibi dairelerde, evlerde nasıl daracık yaşadığımızı görüyoruz. Bir hamle yapıp Allah'ın kitabına dönmemiz lazım. Bunaldıkça Kur'an okumaya alışmamız lazım. Gecenin karanlığında bile o alfabeye bakıp Kur'an okuma zevkine ermemiz lazım kardeşler. Biz reçete gibi ilaç gibi şifa niyetiyle Kur'an okumamız lazım. Kur'an okudukça gençleştiğimizi hissetmemiz lazım. Allah cehenneminden bahsederken cehennem kelimesi Kur'an'da geçtikçe bizim göz yaşına boğulmamız lazım. Cennet dedikçe de Allah kendimizi ırmakların kenarında hissetmemiz lazım. Müslümanlık budur. Kur'an bunun için inmiştir. Kur'an bize enerji versin, ruhumuzu doldursun diye inmiştir. Kardeşler, yüzlerce ayetinde Allah, Kur'an'da cehennemin nasıl kasıp kavuracağını, nasıl taşları kayaları yakacağını anlatıyor. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Bu Arapça sorunundan dolayı değil alaka göstermemekten dolayı. Cehennem kelimesi, Türkçe artık, bir sahifesinde Kur'an'ın 20 defa, 30 defa cehennem geçse bile, biz etkilenmiyoruz. Kardeşler, dün akşam, uyduruk bir televizyon kanalında, yarın İstanbul'da deprem olacak diyorlar, bir veri yok ama, Böyle diyorlar Marmara'nın altı üstü karışacak diyorlar deseydiler. Uyduruk bir haber bülteninde. Sonra resmi açıklama yapılsaydı ki böyle bir şey yok bilim adamları bunu doğrulamıyor. Deselerdi bile bugün bu salona dolabilir miydiniz? Dokuz katlı bu binanın içine girebilir miydiniz? Deprem dedikodusu da bu, şakası yok bunun. Saat dokuz civarında dep deprem bekleniyor deselerdi. Bilim adamlarda yok böyle bir şey deseydi buraya ailece gelebilir miydiniz bugün? Bir dedikodu ödümüzü patlatıyor. Bilim adamları yok böyle bir şey diyor. E, diyen nasıl demiş bunu diye düşünüyoruz. Allah 1400 senedir İzâ zülziletil arlu zilzâlehâ diye yeryüzünün en büyük depreminden Pamuk, parçacıkları gibi bu dağların fırlatılacağı günden bahsediyor. El hakkatum el hakkah diyor. El kari'atum el kari'ah diyor. Ekitarabetis <gülüyor> <diyor>. sa'ah <gülüyor> diyor. Geldi kıyamet yaklaştı. Kıyamet geliyor. Kıyamet burnunuzun dibinde diyor. Nerede kulaklar? Kime diyor bunları Allah? Bir komşu, Deprem olacakmış dediler. Nereden duydun soruyorsun? Dediler diyor. Kaynağı yok, bilgisi yok. Uyku kaçırıyor. Allah İzâ <gülüyor> zelzele't-sa'ate diyor. el kâriatül <gülüyor> diyor. "Yevme <gülüyor> yekûnun-nâs" diyor. <gülüyor> diyor. İnsanların o günkü dehşetinden bahsediyor. İnne zelzele't-sa'ate şeyun azîm. Kıyamet çok korkunçtur. Hamile kadınlar Günü gelmediği halde korkudan çocuklarını düşürecekler o gün. O gün insanlar sarhoşlar gibi dolaşacak diyor. Böyle bir şey yok. Kur'an'a iman etmeyenler zaten iman etmiyor. Ama Kur'an'a iman edip Allah'tan cennet bekleyenler bile, Kur'an kitabımdır diyenler, babası ölünce babasının mezarında bunu parayla okutanlar bile, Allah bu Kur'an'da kıyametten niye böyle söz ediyor? Merak etmiyoruz. Kur'an'ı çok kenarlara ittik. Hayır, hayır. Bu kitap gece uykularımızı kaçırmalı, gündüz bizi kanatlandırmalıydı. Cehenneminden söz açıldıkça uykumuz kaçmalı. Cennetinden söz edildikçe de, Kur'an cennetten, hurilerden, oradaki ırmaklardan, Oradaki Havz-ı Kevser'den söz ettikçe biz kanatlanmalıydık. Yere basmadan yürümeliydik. Kendimizi cennette hissetmeliydik. Ama bir kere Kur'an'ı yaz tatillerinde çok çocuklara okutulan kitap haline getirdik. Kur'an'a ayırabildiğimiz zaman ya tatil dönemidir, ya hastalanıp yatağa düşmüş doktorların hastaneden çıkardığı adamların zamanıdır ya da mezarlıktaki zamandır. Hayatın en pratik, en zevkli anlarında Kur'an-ı Kerim'e vakit ayıramadık. Bu sefer de ne cehennemi anlatırken Kur'an gözlerimizden yaşlar aktı ne de cennetinden bahsederken işte benim yerimi Allah anlatıyor burada diyemedik bir türlü. Ama elhamdülillah bunu demeyi arzu ediyoruz. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Kardeşler, bugün ders yapmayalım. Bugün konferans olmasın. Bugün konuşmayalım. Allah'ın kitabından bir küçük bölümü seçelim. Zihinlerimize bunu yerleştirelim. Allah bize neler anlatıyor görelim. Ondan sonra da evlerimize gidip, bu ayetle yaşamaya başlayalım. Bu ayetleri hayatımıza, Işık tutacak hale getirmeye çalışalım. Bugün ders yok, konuşma yok. Bugün Allah'ın kitabından bir bölüm okuyacağız, ama dinlerken dinlerken camilerde hocaların anlattığı kitabı dinlemiyoruz. Kadir gecesinde okuttuğumuz kitabı dinlemiyoruz. Allah'tan bize gönderilmiş kitabı dinleyeceğiz. Cak cuku olmayan kitap. Nasıl dediyse, aynen öyle olan kitabı dinliyoruz. Kardeşler, Allah ne buyurduysa Kur'an'ında, onu kendime inandığımdan fazla inanarak dinlemek zorundayız biz. İman budur. Nasıl tarif ettiyse Allah öyledir. Bugün okuyacağımız ayetlerde, Allahu Teala'ya asi olarak ölen, Kafir olarak ölenlerin cehennemdeki karşılanma sahnelerini göreceğiz. Kendimizi orada o manzarayı seyreder gibi hissetmemiz lazım. Mışmışı yok, cakıcuku yok. Kur'an bu nasıl tarif ediyorsa öyledir. Asab-ı Kiram böyle iman ettiler. Kur'an cehennemden bahsederken Allahu Teala cehennemi tarif ederken Kur'an'da Kendilerini o ateşin içinde kavruluyor hissettiler. Ama cennetten bahsederken de Allah, kendilerini orada koltukların üzerine gerilmiş, keyif sürüyor gibi hissettiler. İman budur zaten. Cek çakı, mışmışı yok. Allah, Kur'an'ın da buyurduğu, aynen buyurduğu gibidir. Ne eksiktir ne fazladır. Böyle iman ederek dinleyeceğiz. İnşallah. Hatırlar mısınız? sahabeden bir tanesinde Uğud'un eteklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti şu dağın dibinde görüyorum yani burada şehit düşen cennete girecek demiş sahabeden bir tanesi de son hurmalarını yiyor biraz sonra elinde salkımdan hurma koparıp yiyor biraz sonra meydana çıkacak son mola verilmiş bu sözü duyunca ne dedin ya Resulallah ne dedin demiş cenneti şu dağın eteğinde görüyorum dedim deyince elindeki fırma, hurmayı fırlatmış bunu yiyecek kadar bekleyecek vaktim yok benim demiş iman bu yani ölürsem şehit olursam ayrıntısı ne bunun nereye götürecekler önce kimlik lazım mı şahit misin sen cenazemi kim yıkayacak yok böyle sorular ne dedin ya Resulullah ne dedin şehit olan cennete girecek dedim bekleyemem bu hurma yiyecek kadar deyip fırlattı o hurma salkımını attıktan sonra onu bir daha kimse görmedi iman bu ayrıntı yok Kur'an-ı Kerim'imiz arkadaşlar %100 doğru olan reklam için olmayan %100 olduğu gibi olan şeyleri anlatıyor bu bir iman meselesidir bu bir zevk haz meselesidir Allah'a hamdolsun. Bizi Allah beğendi. Uygun aday gördü ki bu ayetleri dinlemek için buraya çağırdı. Bu bir nasip meselesidir. Yüreğimizden Elhamdülillah diyelim bunu. Elhamdülillah. Nasıl bir erkek çocuk bir anneye babaya nasip ettiği zaman Allah mümin bir baba anne Elhamdülillah Çocuğumuz sağlam oldu diyor. Bir tatil gününde Allah onun ayetlerini dinlemek için hiçbir üstüne ödül vesaire dünyevi bir şey verilmediği halde sadece ayetleri dinlemek için yatağımızdan kaldırıp bizi buraya çağırdıysa kabul buyurduysa bizi iyi şeylere aday görüyor demektir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonunu getirmeyi de bu nimetin hakkını vermeyi de hepimize nasip buyursun çünkü Allah çağırır gel dinle bak senin için neler hazırladım der ama kulunda ilgisizlik görürse o zaman bir daha çağırmaz ilgisiz misafirden kimse hoşlanmıyor arkadaşlar şimdi bugün Allah bize bu imanımızın bu Kur'an'a imanımızın bu hadislere imanımızın sonunda bizim nasıl bir ödülle ödüllendirilmemize vesile olacağını anlatacak dinleyeceğimiz ayetler inşallah bizi hangi karşılamanın beklediğini öğretecek bize bu bir mutluluktur bu bir nasiptir bunun için sadakalar verebiliriz bunun için bugün kanatlanarak gidebiliriz elhamdülillah kardeşler Zümer suresinin sondan Dört ayetini okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem surelerinden birisi Zümer suresidir. Bu surede Allahu Teala dünya hayatını imanlı ve imansız geçiren kullarının sonunda ne olacağını öğretiyor. Surenin son ayetleri de geniş bir şekilde anlattıktan sonra son ayetlerinde de kafirlerin cehenneme nasıl sürükleneceklerini, müminlerin de grup grup nasıl cennete davet edileceklerini haber veriyor. İnşallah şimdi bugün dinleyeceğiz, bu ayeti celileleri, mübarek ayetleri dinleyeceğiz, tefsirini öğreneceğiz ve eve gider gitmez de, bir sayfa kadar olan bu ayetleri inşallah, Şöyle 3-4 gün içinde bir hafta içinde ezberleyeceğiz. Namazlarda okuyacağız. Namazdan sonra okuyacağız. yolla giderken okuyacağız. Ne okuyacağız aslında? Ne okuyacağız? Benim cennete davet edilip cennetin kapısındaki bana hazırlanmış merasimi okuyacağım. Bu niyetle bu ayetleri okuyacağız inşallah. Hem Rabbimizin kitabından 3-5 ayet ezberlemiş olacağız. İnşallah hem de arkadaşlar artık anlayarak Kur'an okumanın zevkini yakalayacağız. Göreceğiz ki bu kitabı anlamak ne büyük bir zevkmiş. Aslında Allah benimle konuşuyormuş. Ben kulağıma boşuna pamuk tıkamışım. Bana söylüyor Allah bana. Bana söylüyor fakat ne yazık ki biz Kur'an'a hak ettiği kıymeti vermediğimiz için nasibimiz azmış gibi görülüyor hayır biz biz o Uhud eteğinde bana bu hurmaları yiyecek kadar vakit bile çok ben Rabbimi özledim deyip elindeki hurmaları fırlatıp meydana çıkan birisine Allah neyi nasip ettiyse o hangi cennetin kapısından karşılanacaksa aynı şey benim için de geçerli benim için de geçerli e nasıl Hatice kalk Muhammed arkandayım, devam et, Allah'a davet et dediğinde, yeryüzünün sayılı dört kadınından bir tanesi olduysa, şimdiki kadınlar içinde aynı fırsat var. Nasıl Musab, Medine'ye gittiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, bir medeniyetin merkezini sekiz ayda hazırlayıp teslim ettiyse, herhangi bir delikanlının da şimdi, gidip iman girmemiş bir diyarı, yeryüzünde İslam'ın çekirdeği haline getirecek, Çalışmayı yapabilir. Hepimize Allah bu fırsatı vermiştir. Kur'an hepimizin kitabıdır. Kardeşler Kur'an Arapçadır. Ama Arapların kitabı değildir. Kur'an Arapçadır. Müminlerin kitabıdır. Kur'an'daki Arapların payı bizim payımızdan bir harf fazla değildir. Bizim kitabımız bu. Arapçadır ayrı bir konu. Allah kendine Arapçayı dil olarak seçtiyse seçmiştir. En güzel odur demek ki. Ama bu Arap kitabı değil. Bu mümin kitabıdır. Elhamdülillah. Şimdi kardeşler, Rabbimiz 71. ayetinde, Zümer suresinin 71. ayetinde, kafirlerin cehenneme nasıl sürükleneceklerini haber veriyor. İnşallah, inşallah bizimle ilgisi olmayan ama kafirlere, yapılacak şeylerden dolayı ne kadar zor, ne kadar kötü bir duruma düşeceklerini görüp acımamız bakımından ibretle bu ayetleri dinleyelim. Bize ait bölümü ondan sonraki ayetlerde gelecek. İnşallah, inşallah hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Kalkarsın İki ay sonra haçtan geldikten sonra bile faizsiz bu işleri nasıl yürüteceksin kardeşim ya? Faiz olmadan olmaz dersin. Haçta gitti, sen de gittin. O zaman Zümer suresinin 71. ayeti senin için okunur. Maazallah. Hiçbirimizin garantisi yok. Hepimiz Allah'ın himayesinde kaldığımız sürece güvendeyiz. Allah bizi rahmetinden uzak tutmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İlâ cehenneme zümerâ. Kafirler, gruplar halinde, cehenneme sürüklenecekler. Gruplar halinde. Biraz sonra göreceğiz, müminler de gruplar halinde. Meyhaneciler meyhanecilerle. Ateistler ateistlerle. Dünyada kimle oturup kalkıyordun sen? Filan tip kafirle, o kafirlerle beraber. Çünkü cehennemin yedi kapısı var Allah kafirleri 7 grup halinde cehenneme alacak bir kısmı peygambere kılıç kaldırmış hain peygamber katletmiş peygamber düşmanlığı yapmış o e, inmeyi küfür dediği Kur'an'ın azgın lider kadrosu bir numaralı kapıda Vaikadiğine kafa ile cehenneme Zummara gruplar halinde Orada melekler, cehennem zebanileri onları karşılayacaklar. Bir numaralı kafirler. Azgın. Öbürü işte parasıyla, kurduğu derneklerle, kurduğu vakıflarla Müslümanların nesli büyümesin diye Müslümanlara iki çocuklu olun fazla olmayın deyip alttan alttan, silah kullanmadan parasıyla Allah'a düşmanlık edenler. İki numaralı kapıdan. وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَا زُمَرًا Zumra grup grup demek. Zümre kelimesi Türkçe'de de var. Zümre bir grup bir tür demek. Kafirleri grup grup cehennemin kapılarına toplayacağız Allah Teala buyuruyor. Hayvan sürülür gibi cehennemin kapısına doğru sürüklenecekler mahşerden sonra. Hatta ida cawha bütün kafirler o cehennemin yedi kapısına toplandıkları zaman futehat <gülüyor> ebuabha cehennemin kapıları açılacak. Wa kālilahum O zaman cehennemin kapılarında bekleyen görevliler elam yatikum rusulum minkum. Yatlun aleikum ayatı Rabbikum ve yünzirun kum lıkāe yomikum Hey kafirler, size bir peygamber gelip bugünü haber vermemiş miydi? Bu hayat boşuna değil. Allah sorar bunu hesabını. Dememiş miydi size? Siz bilmiyor muydunuz böyle bir şeyi? Kalu bela Diyecekler ki evet gelmişti peygamberler gelmişti Velakin Hakkat kelimetül azabı alel kafirin Ayet Buyuruyor ki o zaman konuşma zamanı değil İşte bizim işlerimiz Yoğundu filan bir şey demek yok Evet peygamberler gelmişti Ama kafirler için Cehennem son karar Bitti Kıyıl denecek ki udhulû abwab cehennem herkes grubuyla beraber bu cehennemin kapılarından girsin bakalım Halidine oh. <gülüyor> fiha <gülüyor> ve burada ebedi kalacaksınız Isınıp ısınıp çıkmak yok romatizma tedavi merkezi değil gir çıkış yok bir daha kaç milyon sene değil kaç milyar sene değil bir umut var mı yok Sonra? Yok. Şefaat? Yok. Ne var? Halidîne fîhâ. Febi ise mesvel Kibirlenip Allah'a asi olanların varacağı yer ne kötüdür. Bitti bu kadar. Hiçbir umut yok. Kafirler yüzlerce binlerce yıl cehennemde bağırıp feryat edecekler. İşte Ya Rabbi bizi bir daha geri vetir Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden göre. Bizi bir daha geri gönder, bir daha geri gönder. Bak ne iyi Müslüman olacağız biz. Binlerce yıl sonra Allah tek cevap verecek onlara. -u. Kapatın ağzınızı, kapatın, ağzınızı kapatın. Bir daha bağırmak da yok. Arkadaşlar bir ev iki saat yanar, üç saat yanar, bir orman bir hafta yanar, iki hafta yanar biter. Cehennem trilyon sene sonra bile sönmeyecek. Ne'udhu billah. Ve tutuşturmak için Allah taş yakıyor cehennemde. Şu hale bakınız. Tutuşurken taşla tutuşan bir yeri, insan nasıl dayanarak bekleyecek orada da, sabredecek. Ne'udhu billah. Kafirlerin işi çok kötü arkadaşlar. Bir kafir gördüğünde insan acımalı. Şu güzel vücut nasıl yanacak cehennem? Sabah namazına kalkmayan bir çocuğunu yatakta mışıl mışıl uyurken görme. O cehennemde o güzel vücut nasıl yanacak ona bak. Ağzından çıkan bir lakırdının bedeli binlerce sene cehennemde yanmak olduğu için bu sözü söyleyen dil nasıl yanacak, yağları nasıl eriyecek cehennemde? Bunu düşünmek lazım. Demek ki bu 71 ve 72. ayet kafirlerin cehenneme nasıl sürükleneceklerini gösteriyor Allah o hale düşmekten bizi muhafaza buyursun şimdi cennetle ilgili ayetlere müminlerin akıbetine allah Teala kulaklarımızı yönlendiriyor وَثِيْقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ Rablerinden korkanlar da grup grup cennetin kapılarına gelecekler cennetin sekiz kapısı var Cehennemin yedi kapısı var Cennetin sekiz kapısı var Neden? Çünkü Allah Kendisi için karar etmiş ki Rahmetim azabımı geçecek Sırf sembolik olsun diye Cennetin kapılarını bile Cehennemden bir fazla yapmış Çünkü o Allah Erhamurrahimindir Kullarına azap etmek istemiyor Kuduranı cezalandırıyor Asiyi cezalandırıyor. وَسِيِّقَ اللَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ İLEL CENNET-i Zümara Allah mümin kullarını gruplar halinde cennetin kapılarına getirecek. Gruplar nasıl kurulacak? Grup 1 grup 950 sene Allah diyerek yeryüzünde dolaşan o sabır deryası Nuh birinci grup onunla beraber Firavun'la uğraşan, Yahudilerle uğraşıp, meşakkat abidesi Musa, Nemrut'un karşısına dikilen İbrahim, Yahudilerin zırvalarıyla, berbatlıklarıyla binbir sıkıntı içerisinde kalan İsa, o doğduğu dedesinin toprağından hicret etmek zorunda kalınan, ümmeti için gözde şerra akıtan Muhammed Aleyhisselam, bir numaralı grup bu. Bir birinci kapıda bunlar, bunlar birinci kapıya geldiklerinde hatta idaça uha wafuttı hatabuabha. İşte birinci kapıya geldiler, birinci kapıda kim? Bir numaralılar. Allah'ın yeryüzünde dinini yaymak için uğraşan insanların meşakkatlerine katlanan bir numaralı adamlar. Nuhlar, İbrahimler, Musalar, İsa'lar babamız Adem bir numaralılar cennetin kapısına geldiler bir numaralı kapıdalar o bir numaralı kapıda melekler hatta iza o kapıya geldiklerinde futihat e ve futihat ebuâbuha kapıları açıyorlar onlara size peygamberler gelmiş miydi ne yapmıştınız ömrünüz nasıl geçti sormuyorlar ne diyorlar selamun aleyküm selamun aleyküm bu kimin sözü Meleklerin Sözü HAD HADDE <Sessizlik> hafızın okuyuşundan dinledik ama inşallah tuttuğumuz oruçlar okuduğumuz Kur'an'lar kıldığımız namazlar şu kadınların bir reklama rağmen bir teşviye rağmen öcü kıyafetlerle bu modern şehirde dolaşmaları bir gün sonuç verecek bugün hafızlardan selamun aleyküm sözünü duyduk yarın Melekler selamun aleyküm Tuttum hoş geldiniz Diyecekler hadi, hadi, hadi. Musab 25 yaşında Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğuydu İpek'ten başka giyecek bilmiyordu Ama sadece Resulullah için Onun dinine hizmet için Onun emriyle Medine'ye gitti 30 yaşına gelmeden Bugün bir milyar olan İslam aleminin Medine'sini kurdu. Birbiriyle yüzyıllarca savaşmış iki kabileyi barıştırdı. İslam'a düşmanlıkla bilenmiş insanları İslam'ı ısıttı. Sekiz ay sonra Resulullah Aleyhisselam'a yazdığı mektupta seni Medine bekliyor gel ya Resulullah dedi. Sonra bu Medine'de devlet kuruldu. Kurulan bu devlette bir bakanlık bir belediye meclisi üyeliği almadı Bedir'e peygamber aleyhisselam efendimiz onu da çağırmadı küstü benim şehadet yolumu tıkattın ya Resulallah dedi bir yıl sonra Uhud'a gitti Uhud'da parçalanmış cesedi bulundu Musab iki numaralı kapıda Hamza peygamberin amcası ciğerleri parçalanmış insan ikinci kapıda o kolları kopmuş insanlar ikinci kapıda. Bir de bir kadın var beni selemeden. Oğlu Uhud'da düşmüş, kocası düşmüş ve babasını kaybetmiş. Ailesinden üç erkek kaybetmiş. Herkes onu teselli ederken bana Resulullah'a gösterin diyor. İşte Resulullah burada deyince tarihe yazılmış meşhur sözünü söylüyor. Ama ba'deke küllü şeyin celal ya Resulallah. Senden sonra hiçbir şeyin değeri yok ya Resulallah. O kadın da orada. O da orada. Ne bekliyor? Kapıların açılmasını bekliyor. iki numaralı kapıda. Kim? Çanakkale'de hilafet toprağı, halife zarar görmesin, ümmetin ezanları susmasın diye Çanakkale'dekiler de orada. Onlar da iki numaralı kapıda. Bir sarık için, İpe gönderilen Şehit edilen Atıf Hoca da orada Onlar da iki numaralı Kapıda bekliyorlar Ümmetin perişan olduğu Adının şanının unutulduğu zamanda Tek başına bir kahveden Hareket ederek kahvehaneden çıkarak Ümmeti ayağa kaldırmaya çalışan Şehit Hasan el-Benna da orada Onları sevenler de İkinci kapıdalar Ebedi kalmak Ve sonsuza kadar Allah'la beraber olmak üzere İkinci kapıda selamun aleyküm sözünü bekliyorlar. Had, <gülüyor> ve cennet 8 kapılı. 3. kapısında da bekleyenler var. Onlar ne bekliyorlar? Onlar da bu daveti bekliyorlar. Kim? Kim? O o bir kadın var ya, o bir kadın var ya. Çocuğu hafız olsun, Kur'an el olsun diye Gece yarısı onunla kalkıyor Sabaha kadar uyumuyor Gözdeşi akıtıyor Oğlunu Kur'an'a hazırlıyor O kadın da orada O fedakar kadın da orada O bütün dünyanın açıldığı saçıldığı Ve her şeyin rezil olduğu zamanda Babasının anasının da ayıplamasına rağmen Bütün etrafının apartmandakilerin ayıplamasına rağmen Dudaklarını bile göstermeyen Bir gözünün bile görülmesine tahammül edilemeyen İffet abidesi Kendini Allah'a adamış, şeriatına, Kur'an'a adamış, herkesin ayıpladığı bir zamanda, kimsenin ayıpladığıyla ilgilenmeyen, ben Hatice'ye benzemek istiyorum kadın diyen kadın da orada. O da üç numaralı kapıda bekliyor. Onunla beraber, gencecik, taptaze vücutlarına rağmen, şu sakallarım bitse de Resulullah'ın sünnetine uyabilsem diye dört gözle sünnete ittiba edeceği günü bekleyen taptaze delikanlar da orada genç yaşta sünnete uymaya çalışan cemaatle namaz kılmaya çalışan namazı ihmal etmeyen Rabbimin kitabından bir satır okuyayım diye gayret eden ibadetle büyümüş delikanlılar da üç numaralı kapıdalar onlar da ne bekliyorlar Girin, girin, ebedi kalmak üzere girin. Selamun aleyküm diyecek daveti bekliyorlar 3. kapıda. Hadi. Stadyumlarda arkadaşları eğlenirken, filan aletin önünde ömür çürütürken, o Allah'ın dinine ait bir hükmü öğrenmek için, gece yatmayıp kitap okumaya çalışan, Kur'an okumaya çalışan, şu ayeti de ezberleyim diyen, Elinde not defteriyle alimlerin peşinde dolaşıp Allah ne demek istiyor? Peygamberim ne dedi diye uğraşan, hadis ezberlemek isteyen delikanlılar oradalar. Senin diploman yok mu? Bu zekayı zayi etme dedikleri halde Allah'ın cennetini isterim, diploma istemem diyen gencecik kızlar. Beşinci, dördüncü kapıdalar. Onlar da oradalar. Herkes ne bekliyor? Bu delikanlılar ne bekliyorlar? selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin sözünü bekliyorlar Had hadde <gülüyor> <gülüyor> Öbür kapının müşterisi bir başka Yıllarca Dünyanın en büyük kadını olarak yaşadığı sarayda Firavuna karşı isyan edip Rabbim Bu Firavunun sarayı onun olsun Bana cennetinden bir yer ver Bir odacık ver Rabbibnili Beyten bana bir ev ver cennette deyip, Firavun'a isyan eden, Kadın kişi olarak tek başına Firavun'a baş kaldıran, Sonra da dört tane çiviyle yere çakılıp, Hunharca öldürülen, Asiye de orada, Onu sevenler de orada, Dünyanın saraylarına lanet edip, Gece kontular yeter, Allah bize küçücük bir odacık versin cennette diye, Cennetin saraylarına razı olup, Dünyaya tenezzül etmeyen kadınlar oradalar. Asiye'nin sevenleri de orada. Hatice'nin sevenleri de orada. Sadece onlar değil, öbür kapıda da bir adam var. Bir adam var. Kazandığından ayırmış, Allah'ın dinine hizmet olsun diye bir vakfa vermiş. Bir caminin ampüllerini değiştirmiş. Bir yetime ayakkabı almış. Allah için infak edenler. Onlar da öbür kapıdalar. Onlar da ne bekliyorlar? mallarını Allah'a verenler firavunun sarayına lanet olsun cennette küçücük bir odayı isterim bu lanetli firavunun Allah'a asi olunan bu saraylar istemem diyenler herkes girin girin ebedi kalmak üzere girin artık burada size ölüm yok sonsuza kadar buradasınız diyecek cennet görevlisini selamun aleyküm sözünü bekliyorlar hadde <gülüyor> bir numaralı kapıdan Nebiler, Sıddıklar, Şehitler Öbür numaralı kapıdan Mücahitler, Alimler Öbür numaradan Herkes bir taraftan çağrılacak Cennetin kapılarına Zümre zümre Grup grup girilecek Ayeti inince Ebu Bekir radıyallahu anh durmuş Ya Resulullah demiş herkesi bir kapıdan çağırıyorlar meziyetine göre peygamber olduğu için bir numaralı kapıya davet ediliyor peygamberler 950 sene Allah diyenler bir numaralı kapıya davet davet ediliyor filanca mücahitler öbür kapıdan Allah için infak edenler ve verdiği malın peşinden gitmeyenler filan kapıdan çok oruç tutanlar filan kapıdan, çok Kur'an okuyanlar filan kapıdan. Ya Resulallah, bütün kapılarda adı yazılıp davet edilen, aman bu kapıdan girse diye her kapıda kaydı olan kimse var mı diye sormuş. Sen olsun he bu Bekir demiş. neden her kapıda adı var çünkü çünkü peygamber adam arıyordu ben buradayım ya Resulallah dedi mal lazımdı Ebu Bekir orada gece Kur'an okuyacak yanık yanık Kur'an okuyacak adam lazım Ebu Bekir orada çocuğunu feda edecek adam lazım Ebu Bekir orada peygamber kendine genç sekreter onun dediklerini anlayacak bir genç kız arıyordu kızı orada Öldü, vefalı, peygamberin davasını devam ettirecek, yılmayacak, sarsmayacak, fitneye düşmeyecek adam lazım, Ebu Bekir orada. Ne zaman ne aranırsa, nerede bir kalite varsa Ebu Bekir oradaydı, her kapıda Ebu Bekir var. Peygamberler bir numaradan, filancalar bir numaradan, filancalar bir numaradan çağrılırken, her kapıdan Ebu Bekir'in girebileceği kapıdır dendiğinin nedeni, her kapının hakkını verecek yiğit adam, vefalı adam mala tapınmayan çoluk çocuğunun fitnesine uğramayan arandığı zaman bulunan adam olduğu için her kapıda aranan oldu ona bütün kapılardan selamun aleyküm tıbtum fedhuluha halidin dendi hadi, hadi. yahu bir numaralı kapıdan beni çağırsınlar yeter 7-8'e de razıyım sakın böyle demeyin arkadaşlar sakın demeyin çünkü Allah rahmetini ebediyen azabının üstünde tutmuştur Ebu Bekir bir tane değildir dileyen kıyamete kadar Ebu Bekir olur sahabi olamaz Ebu Bekir olur 1-2-7-8 hangi kapısından olursa olsun değil inşallah Ebu Bekirliğin hakkını verip 8'inden de davet edilen mümin olmaya çalışacağız inşallah himmetimiz bu olacak gayretimiz bu olacak şimdi kullarını Allah sırayla tek tek çağırdı girdiler ki vize yok sıra yok kimlik sormak yok geldin geldin fasaport nerede vizen var mı şahidin var mı kefilin var mı danışmanın var mı dil kılavuzun var mı yok yok yok böyle şeyler yok ne var sadece? Sadece ne var? Melekler sayısını Allah'ın bildiği kadar. Trilyon katrilyon ne rakam biliyorsan o kadar büyük bir melek grubu. O muhteşem karşılama. O büyük karşılama. O Allah'ın hoş geldin dediği karşılama anında içeri girecek müminler ki Ya Rab Ya Rab ne manzara bu? Ne yazlığa benzer? Ne tatil yerine benzer, ne adaya benzer. Kardeşler öyle bir yer ki, bir defa komşun Muhammed Aleyhisselam, Aleyhisselam. öbür komşun baban Adem, öbür komşun peygamberinin dedesi İbrahim, Ömer'in, Halid'in, filanın Allah'ın dostları, huriler her şey bir kenara, dostlar bir kenara, Allah ile buluşma yeri, ruyetullah yeri, o zaman müminler şöyle koltuklarına gerildiklerinde وَقَالُوا الْحَمْدُ O zaman müminler şu cümleyle Allah'a hamd edecekler. اَلَّذ۪ي صَدَقَنَا vade. Bize verdiği sözde duran Allah'a hamd olsun. Cennet demişti, cennet oldu. Kevser demişti, Kevser. Huri demişti, Huri. Dostlarımla buluşacaksınız demişti, buluştuk. Mahşer sıkıntısı yok size demişti Yok Ne söz verdiyse Allah tuttu sözünü Sözünden Allah caymadı Sadakana va'da Ve avrasanel ard Şu mübarek toprağı bize verdi Allah Elhamdülillah Netebevveu minel cenneti hay neşa Tel örgü yok hiçbir yerde Tel örgüler yok Sizin dönüm burası Şu taşı geçmeyin demek yok Netebevveu minel cenneti Haysu neşa Dilediğin yerdesin bir gün Ömer'in yanında, bir gün Nuh'un yanında, bir gün Musa'nın yanında, istediğin yerdesin. Tel örgüleri olmayan, sınırı olmayan, gözde görülen yer senin denmeyen, göremediğin, hayal edemediğin yerler bile senin denen yer. Ne min minel cenneti, hay süneşe, fe ni'me ecrül amilin. Şu çalışmanın gayretin sonu ne kadar güzel. Sabah namazına kalkmaktan güzel bir şey var mı? Kur'an okumaktan güzel bir şey var mı? Şimdi bir saat Kur'an okuyorsun, yarın cennet senin oluyor, buyur gel deniyor. Bu nimet hepimizin hakkıdır, hepimize Allah bu imkanı lütfetmiştir. İnşallah bu sözü söyleyeceğimiz günde çok uzak değil arkadaşlar. Yüz sene değil, bin sene değil. Bir nefese bağlı bu cümleleri duymak. Bir nefese bağlı. Bir nefes sonra hayatta olmayan, zaten mümin olarak ölünce, kıyamet koptuğunda, mahşer yerine geldiğinde, bu sabah değil miydi benim ölümüm ya? Öyle olmadan kıyamet koptu herhalde diyecek. Meğer on bin sene geçmiş aradan. O eziyeti tattırmayacak Allah. Mezarda bekleme sıkıntısı, biz diyoruz adam yıllardır burada bekliyor. O, sabahleyin gömülmüştüm öyle olmadan kıyamet koptu zannedecek Adem Aleyhisselam zamanında gömülmüş eziyet yok eziyet yeri burası harcama yapma yeri burası namaz kılarken zorlanma yeri burası kış günü abdest alırken zorlanma yeri burası zor zor Kur'an okuma Arapçayı okuma zorluğu burada ders çalışma zorlukları burada orada öyle bir şey yok Orda namaz yok, orada oruç yok, orada hat yok, orada izdiham yok, mina yok, hiçbir şey yok orada. Orada Allah var, peygamberi var, havz-ı kevser var, sütten ırmaklar, baldan ırmaklar ve dilediğin her şey var. Ve bir de bu sure biterken dehşet bir ayetle bitiyor arkadaşlar. Bir de müminler cennete giriyorlar sağa sola bakıyorlar ki Allah bu ne verdi Allah ne dediyse doğru Kur'an ne anlattıysa harika ne kadar güzel derken başlarını kaldırıyorlar ve terel malaiket hafiin min haul arş. Bir de bakıyorlar ki Allah'ın arşı görülüyor. Melekler dolaşıyorlar arşın etrafında. Bu arş nasıl bir yer biliyor musunuz arkadaşlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gök yüzünden bir sahraya bir yüzük atsanız, yüzük, bir insanın yüzüğü, yüzünden atıyorsunuz bir sahraya, sonra onu bir kuş, kartal seyrediyor. Ne kadar görünür o sahrada o yüzük? Yedi kat göklerle, dünya filan değil, yedi kat göklerle, uzayın bütün derinlikleriyle, bu galaksiler, yıldızlar, bunların toplamı, arşın büyüklüğü yanında o yüzük kadar bile değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu cennetin dehşet, muhteşem, harika karşılamasından sonra müminler, şu ben de ilahım deyip kanun yapanlar, şu yeryüzünde tağutluk edenlerin büyüklüğü karşısında arşında Allah'ı görünce, her şey bitecek ve teral melaikete hafinen min haul el arş bir de melekler arşın etrafını kuşatmışlar bu büyüklükteki bir arş arkadaşlar kaç melekle kapatılır acaba etrafı milyar bir rakam mı trilyon bir rakam mı velillahi cunudus semavat vel her şey Allah'ın mülkünde onun askeri böyle büyük bir manzara Melekler tesbih ediyorlar, secde ediyorlar, hamd ediyorlar ve teral malaiket hafi'na min hauli'l arşi tesbihuna bihamdi rabbihim tesbihatını yapıyorlar. Ne manzara ya Rab, Ne manzara. Ve ondan sonra vaku'de beynehum bil hak. Herkesin hakkı veriliyor. Cennettikler cennette. O Nemrutlar, Firavunlar, onlara hayran olanlar cehennemde. Vaki'l alemin. Ve alemlerin Rabbine hamdolsun denir, son söz bu olur. Konuşmak yok. Ondan sonra ibadet yok. Ne var? Zevk var, sefa var, eğlence var. Kardeşler, bu Allah'ın bize davetiydi. Ve bir gariplik size söyleyeyim mi? Kur'an'ın her yeri böyle. Hep zevktir bu kitap. Kur'an anlamayan neler kaybettiğine, neler anlamadığına ne kadar pişman olacak kıyamet günü bunu böyle bakarak bile okuyamayan Müslüman nasıl utanmayacak kıyamet günü gelecek acilen bu ayetleri ezberliyoruz İnşallah ezberliyoruz namazımızda okuyoruz her okudukça kendimizi orada hissediyoruz çünkü Allah reklam yapıyor davet yapıyor ve bir gün inşallah çok kısa zamanda göreceğimiz şeyden söz ediyor Allah Şimdi ben tek tek noter belgesi almayayım sizden. Ama bu ayetleri ezberleyeceğiz. İnşallah. İnşallah demeyin de inanayım bu işe. Çünkü de inşallah yapmayacağı işe söylüyor inşallah. Gelecekse tamam abi dokuzda oradayız dedik diyor. Gelmeyecekse inşallah geliriz diyor. Anla gelmiyor. Tabii bu çirkin bir şey. Böyle olmaz. Bu ayetleri ezberliyoruz. Arkadaşlar ben dört buçuk yaşındaydım ezberlediğimde hiçbir şey olmadı bana. Beş yaşında çocuklar ezberliyor. 85 yaşında ezberleyemez mi? Hayır, hayır. yaşlıların işi çok, kafası yoğun demesin. Cep telefonlarından, bilim adamlarının çözemediği şeyleri yaşlı adamlar çözüyorlar. O zaman kafa çalışıyor. Bu ayetleri ezberleyeceğiz arkadaşlar, İnşallah Bir hafta içinde ezberleyeceğiz diye karar vereceğiz. Bir hafta da uzatmaları olur. İnşallah yatarken okuyacağız. Ya sen ne okuyorsun bu cümleler dendiğinde? Yarın göreceğim şeyleri okuyorum diyeceğiz, İnşallah. Allah bunu hepimize nasip etsin. Şimdi Hafız Salih kardeşimizden bu ayetleri baştan sona kadar canlı bir şekilde tekrar dinleyelim. Ondan sonra serbestiz. Euzubillahi <gülüyor> minashşeytanirracim. <Gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. Ve sıtıl olan حتى إذا جاؤها فتحت ي Din kum kum kum tikun rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirukum قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُوا <صطحت> بَلَا Abu abajen namakalidin فيها, fbesameth ve وَسِيقَا الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءَ فتحت ابوابها وطال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوا خالدين Vasit olanlar, ile Jannete hatta. Du selamın aleyküm Payı götum vesikallazinet tatr bahum Al arzana tabw'u min al jannati, haisun Allah'ın ﷻ ﭘﺎمﺪ ﻟﻪ ﻟﻠﺬي ﺻﺪقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوء Feni yur ma en dirul amilin Min hu lil arshi yusabbihu bi rabbihim Min hâlil arş yusip bi hamd bil Rabb bil alamin saddaqallahu alazim subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ve alhamdulillah Rabbil Al-Fatiha.